Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Evet, programımızda sıklıkla gündeme getirmeye çalıştığımız, yer vermeye çalıştığımız doğa alanı sıklıkla yer veriyoruz. Farklı projelerle, mega projelerle, enerji projeleriyle, inşaat projeleriyle. Doğanın nasıl... ...talan edildiğini, Türkiye'nin pek çok noktasının nasıl altının üstüne e, getirildiğini e, anlatmaya çalışıyoruz. E, Türkiye'deki yoğun bu e, betonlaşma ve rant odaklı ekonomik faaliyetlerden tabii sadece e, doğal varlıklar olumsuz etkilenmiyor. Doğal varlıklar etkilendiği gibi aynı zamanda tarihi ve kültürel varlıklar da bu talandan nasibini alıyor. Bunun aslında en çarpıcı örneklerinden birisi de Bursa'da, Mudanya'da yaşandı. Arkeolojik bir sit alanı üzerine inşa edilen ancak çeşitli mahkeme yargı süreçlerinden geçtikten sonra açılışına izin verilmeyen bir AVM var. Bir antik kentin Mirli Antik Kenti'nin üzerine kaçak bir şekilde inşa edilmiş ve üstelik de AVM'nin sahipleri e, Bursa e, kentinden çıkmış bir grup. Şimdi bütün bu e, süreci e, nereden nereye geldik? E, bir de tabi bu e, grup e, son dönemde imar Affı'na da e, başvurmuş. ...ve e, yapı kayıt belgesinde almış durumda. Tüm bu detayları şimdi telefon attığımızda bir konuğumuz var. E, bu antik e, kentin üzerine AVM yapma e, fikri ilk nasıl ortaya çıkmıştı? E, bugün geldiğimiz noktada e, bu AVM meselesinde neredeyiz? Bütün bunların hepsini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz ile konuşacağız. Hayri Bey telefon attığımızda günaydınlar. Günaydınlar, iyi yayınlar, iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi günler. Evet, ben e, kısaca bilgi vermeye çalıştım. E, Bursa'nın Mudanya ilçesinde evet. e, bir antik kent, bir arkeolojik e, sit alanı ve evet. buraya bir AVM e, yapıldı. E, geçtiğimiz dönemlerde gündeme gelmişti fakat e, bir şekilde... Herhalde yargı süreci de devam ederken değil mi bu AVM inşaatı gerçekleşti? İsterseniz ilk ne zaman gündeme gelmişti? Bu antik kentin bu sit alanının özelliği nedir? İsterseniz önce bir bundan bahsedelim. Dinleyicilerimizi hem bilgilendirmek hem hatırlatmak babında. Daha sonra yargı süreçlerinde ne aşamadasınız? Onları konuşalım. Tabii ben öncelikle e, teşekkür ediyorum, e, iyi yayınlar diliyorum bizi izleyenleri sevgiler sunuyorum Barışım ve kardeşliğin başkenti Mudanya'dan. E, burası bizden önceki süreçlerde e, arkeolojik süt alanında olan bir bölgeye e, yapılan e, bir inşaat için başlanıyor. Bu inşaatın tesadüf tabii ki hı hı. E, çok önemli kalıntılar buluntular çıkıyor. Öyle ki çıkan e, kalıntılardan bir tanesi... Dünyada başka örneğinin olmadığı söyleniyor bir bronz heykel bütün haliyle çıkmış. Ve burada bir şehir şehrin olduğu daha sonraki araştırmalarda da belirlenmiş, netleşmiş. bir e, Mudanya'nın ilk Mudanya'nın kurulduğu yerin olduğu, 2700 yıllık bir tarih olduğu, burada bir akropol şehrin olduğu belirlenmiş vaziyette, tespit edilmiş vaziyette. Bu tesadüfen de olsa e, çıkan bu değerlerin korunması gerekiyordu. Elindir. Özellikle ilgili bakanlığın ve ilgili kurumların anahtar yüksek kurulunun fakat o günkü süreçlerde öylesine işler yapılmış ki çok karanlık işlerin, şaibelerin, avantaların, hüsvetlerin döndüğü bir süreç yaşanmış. Mahkeme süreçleri yaşanmış. Ve burası bir şekilde ruhsat verilerek üzerine AVM yapılmasına izin verilmiş. Öyle ki geldiğimiz noktada burasının imar planında ne ticaret alanı, ne konut alanı, ne de bir başka şekilde tanımı da yok. Tanımsız bir alan. Tanımsız bir alan için... Böylesine bir e, e, izin verilmiş. Burası daha sonra el değiştirdi. Tabii ki biz de o süreçte buradan çıkan bu değeri öğrenince Muday'ın insanları olarak hep birlikte Milliye Antik Kenti'nin platformu kurmuştuk. Bu evet. platformun içerisinde ben de bir üyesiydim. Hı hı. Günlerce gece gündüz mücadele ettik çocuklarımızla beraber, sivil toplum örgütleriyle beraber, halkımızla beraber. Buranın e, açılmamasını, ağrına yapılmamasını Buranın halka, insanlığa kazandırması gerektiğini, buradaki değerlerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini anlatmaya çalıştık. İnsanlarımızı bilinçlendirdik. Buradaki de diğer bulunan bulguların neler olduğunu, buranın tarihiyle ilgili bilgileri toplamaya başladık. Ve bize uzman, tabii ki bu konuda çok değerli uzman hocalarımız var. Onlar da bize destek oldular, bilgilendirme yaptılar. Onların verdiği bilgilere göre, burası Efes Antik Kenti'nden, Zeyhukma Tapınağı'ndan çok daha değerli olduğunu, Gerçekten e, elimizde olan e, bulgulara göre baktığımızda yeminleneceksiniz hayranlıkla e, hayran kalacaksınız. 2700 yıl öncesi bunlar nasıl yapılmış? Böyle güzel şeylerin yok olmasını istemiyoruz. İnsanlar kazandığından çıkıyoruz. Tabii ki bu süreçte de elde edildikten sonra yeni sahibi Bursalı bir firma. Bursa'nın e, çok tanınan, tanınmış Türkiye çapında tanınmış bir firması. Hı hı. Kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Takas yapalım dedik. Size bir başka yer verelim. Siz AVM'nizi veyahut istiyorsanız otelinizi orada yapın. Hmm. Ama burası kalsın. AVM'yi, oteli her yeri yapabilirsiniz. Ama bu Mudanya'yı başka bir yeri yapma şansınız yok. Başka Mudanya yok dedik. Evet. Biz bunu insanlığa kazandıralım. Ee, buna da sıcak bakmadı. Hmm. Israrlı bir şekilde burasıyla ilgili aç, açmakla ilgili işletme satın almayla ilgili ta, işçileri var, talepleri var, baskıları var. E, tabii ki bu arada da e, çok önemli. Herkesin ee, benim de birçok kişinin de teknik uzmanların da söylediği gibi işte ülkemizin menfaatini olmayan e, böylesine değerlerin yok olmasına sebep olacak olan daha birçok değerlerin ülkemizin birçok değerlerin yok olmasına sebep olacak olan bir imar barışı bir imar hafı çıktı. Evet. Bundan da faydalanarak net bir şekilde e, ısrarlı bir şekilde de e, burası ile ilgili işletme üsatı almak için e, müracaatlarını yaptı. Bizler de burası yargı sürecinde işte en son verdiği kararla Mudanya Belediyesi bizim karar vermişti. Bu yargı süreci devam ederken böyle bir kararın da çıkması açıkçası bizi bir üzüyor ve de muallakta kabul Söz konusu kişi keşke hem kendi itibarı firmasının itibarı hem kendi şahsi itibarı adına burasıyla ilgili bizim söylediğimiz teklifi kabul etse hem kendisi mağdur olmasa hem de Mudanya ülkemiz mağdur olmasa insanlık mağdur olmasa ve mudayımızın geleceğini, ülkemizin geleceğini turizden pay payla katkılar sana Evet Evet. Ee... Peki siz bu arada daha önceki dönemlerde aslında buna başka bir kuruluş bu AVM'yi yapmaya başladı. Daha sonra el değiştirdi ve başka bir şirket bu AVM inşaatını tamamladı dediniz. Bu acaba ekonomik sebeplerle mi oldu yoksa yani burada Mudanya'daki yurttaşların bunu yapmayın etmeyin demesi etkili olduğu için mi diğer firma vazgeçmişti bunu yapmaktan? Diğer firma tabi ki biz kendisine göreve gelirken hemen bulduk çağırdık hatta onların bizi bulması gerekirken biz onları bulduk hı hı. kendileri çağırdım yabancı bir şirketti kendini anlattım yine takas yapalım dedim burayı insanlardan kazandıralım dedik şimdi toplum örgütleriyle beraber bunu tekrarladık o firma tabi ki kendilerine herhangi bir karşı propaganda olmasın diye bu konuda hassas olduklarını gösterdi tabi elden çıkartmışlar. Keşke bizim de o zaman anlaşılırlar da biz alsaydık. Evet. Yani Mudanya Belediyesi olarak biz alsaydık. Bunu bir şahsa vereceklerine. Aynı bedeli biz verdik. Belki daha fazlasını da verdik. Çünkü insanlık kazanacak. Ütemizin geleceği, Mudanya'mızın geleceği. E bundan da kaç, kaçındılar. Açıkçası o firmayı da hani kınasak ne yapsak yeridir ama yani öyle de bir ayıp ettiler. Hı hı. Keşke bizim de haberimiz olsaydı. Biz de orayı almış olsaydık. Evet. E, tabii ki bu gelen o süreçte de Orasının, e, orasıyla ilgili inşaat izni ruhsat veren e, kişilerde hepsi yargılanıyor. Şu anda halen de yargılar devam ediyor. O günkü o izinleri veren anıtlar kurulunun bütün elemanları görevden alındı, yargılandı. Bununla ilgili çeşitli cezaları aldılar. Ve bu süreçte de yine bu ısrarlı bir şekilde e, devam ediyor. O ki burası arkeolojik 3. derece sık bölgesi şu anda. Normalde 1. derece sık bölgesi olması gerekiyor. Bununla ilgili münavacatlarımızı da yaptık. E, Henüz bir sonuç gelmedi. Ama biz bu arada burası ile ilgili çok önemli bir karar da aldık. Bu takas yöntemi kabul edilmeyince. Evet. E, acele kamulaştırma kararı aldık. Burayı insanlığa mı kazandıracağız? Hı hı. İnsanlık kazanacak diyorum. Yani bu mücadele e, çok e, soylu bir mücadele benim açımdan. Evet. Bizim Mudanyalılar açısından da böyle sivil toplum örgütlerinden e, ülkemizin e, böylesine değerlere sahip çıkan bütün insanlar açısından çok önemli bir mücadele. Çünkü dünya insanlığına çok önemli bir hizmet sunmuş olacağız. Bu hizmetin karşılığında da hem ülkemizin hem e, ülkemizin ekonomik anlamda turizmden alacağı payın artmışıyla birlikte vefas seviyesinin yükseleneceğine de inanırız. Yani benim ülkemde yoksulluk sıfırlanacak, işsizlik sıfırlanacak. Benim ilçemde esnafım, emeklim, e, üreticim, köylüm ürettiğini çok daha e, yüksek fiyatlarda değerine satarak refah seviyesi yükselecek. Hem köylümüz kazanacak, esnafımız kazanacak, işçimiz kazanacak, işsizimiz, okuyan öğrencilerimiz dahil, ailelerimiz dahil bu hayalini kurduğumuz o mutlu mudan yakalamış olacağız. Evet. Tabi buradan şimdi bu daha evvel ilk ruhsat verenlerde yargılandı hatta ceza da aldı dediniz. Siz şimdi burada önemli bir mücadele götürdünüz. Hala daha da devam ettiriyorsunuz evet. bu mücadeleyi. Şimdi buradan biz şunu mu anlamalıyız? Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasında bir bir ihtilaf, bir anlaşmazlık mı yaşanıyor? Nedir acaba? Yani siz burada bu kadar önemli bir mücadeleleriniz. Bu inşaatın buraya yapılmaması Buranın insanlığa kazandırılması Yönünde bir e, mücadele götürürken Bu ruhsatlar e, Size rağmen e, Mudanyalılara e, orada yaşayan e, Yurttaşlara rağmen nasıl oluyor? Yani şu anda Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bir kısmı yok. Bunun e, önemli e, esas tarafı Anıtlar Kurulu ve Kültür Bakanlığı e, Bu konuda el koyması gerekiyor. Gerçekten bir tarihin yok olmasına, bir dönemin yok olmasına fırsat vermemesi gerekiyor. Hı hı. Bu yetkililerin yani, e, duyarlılıklarını ve de görevlerini yapması gerekiyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Yani burada bulunan değerlerin nasıl olduğunu Efes Antin Kenti'nden, Zövükma çok değerli olduğunu söylemiştim. Evet. Gerçekten öyleyse e, bu ülkemiz açısından bulunmaz bir fırsattır. E, bizim de görevimiz yerel yöneticiler olarak bunlara sahip çıkıp koruyarak, geliştirip insanlar sunmaktır. Biz hı. bu görevi yaparken bize de e, Destek olunması gerekiyor. Açıkçası ben buradan da hem İktimai Anıtlar Yüksek Kurulu'nu hem de Kültür Bakanlığımıza da göreve davet etmiş olurum. Evet. Yani e, bu, bu buranın, buranın yok olmasına, ülkemizin böylesine bir değeri kaybetmesine fırsat vermemeliyiz, izin vermemeliyiz. Hı hı, evet. <gülüyor> Peki tabi şimdi e, aslında bu e, imar affı, imar barışı e, meselesinin e, Türkiye'de e, işte ne bileyim e, gece kondular için belki işte bir yere kondurulmuş bir evin e, tapusunun alınması için e, yapılmadığını biliyoruz aslında. Biliyoruz. Evet. Biz. Yani son. 10-15 yılda yapılmış çok büyük çaplı inşaat projelerinin işte rezidansların, AVM'lerin büyük çaplı emlak işlerinin projelerinin bir şekilde kayıt dışında olduğunu biliyoruz. Ve bunların bir şekilde yasalaştırılması hamlesiydi. Ve burayı da hükümet bir şekilde bir gelir kapısı haline getirmeye çalıştı seçimler öncesinde. Şimdi bu burada da aynı şekilde Aynı durumu görüyoruz. Yani büyük bir proje imar affına başvurdu ve yapı kayıt belgesini aldı. Siz şimdi bu yapı kayıt belgesi ne karşı da değil mi? Bu Tabii. işletme ruhsatı için de başvuruda bulunmuştu. Bunlar için de bir süreç devam ettiriyorsunuz değil mi? Tabii ki. Şimdi şurada burada çok önemli bir çelişki var. Bakın kaçak inşaatla mücadelede görevini yapmayan belediye başkanları görevden alındı. Hı hı. Evet. Alınan belediye başkanı arkadaşlarımız var Bir taraftan diyorsunuz ki Kaçak inşaatı göz yumarsanız Görevden alınırsınız Buna hı hı. izin vermeyin gereğini yapın Yasalar buna izin vermiyor Ama diğer taraftan Bu kaçak inşaatların Yasal e, e, Normal yani Yasal hale gelmesi için de yasa çıkartıyorsunuz O zaman yani bu büyük bir çelişki Bu yasanın yerinde bir yasa olmadığı Yanlış bir yasa olduğu Çok açık görülmekte yani belediye başkanlarının veyahut yetkili görevlilerin bir ceza aldığı görevden alınan neden olan bir durumun birileri için, yönetenler için farklı bir şekilde olması da açıkçası büyük bir çelişkidir. Bununla ilgili sanıyorum anayasa mahkemesinin yapılan başvurularda, e, itirazlarda e, bu yasa e, iptal edilir diye düşünüyorum. E, böyle bir beklentim de var açıkçası benim. Hmm. Çünkü çok mantıklı yani diyorum ya e, kaçak yapı yapmak yasaksa Kaçak yapıya izin vermekte daha büyük yasak olması gerekir. Elbette. Daha büyük cezası olması gerekir. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Evet. evet. Bir de tabii herhalde bunun ardından en son e, kamulaştırma e, davası evet. açtınız. Evet. Tabii ruhsat e, yapı kayıt belgesi de aldığı için e, hı hı. şu aşamada e, kamulaştırma davasından e, nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? Yine biz tabii ki e, takas yöntemine yanaşmayacağız söz konusu hı hı. şirket. E, Peki Acele siz oraya Kamuları... ne, nereden yer vermeyi düşünüyordunuz? Yine kendisinin e, mağdur e, kendisinin mağdur olmayacağı, yine Muda'yımızın yol üstünde, mevkisinin de güzel olduğu, hı hı. E, bu AVM'ye de uygun olan hem e, kent yönetimi, şehir e, planı açısından da çok daha uygun bir yer e, hem şehir trafiğine, e, etki yapmayacak bir yer evet. kendisinin de ticari anlamda ekşi olmayacağı bir yer hmm. gösterdik var e, e, alternatifler var e, ki şöyle de bir şey söyleyeyim e, şu andaki yapılmak istenen yer arkeolojik şit alanı olmasa dahi bir kentsel yönetim anlayışı içerisinde baktığınızda bir şehir planı açısından baktığınızda AVM yapılmayacak en olumsuz yerlerden bir tanesi Evet yani çok şey bir yer, kent trafiğinin, kent yoğunluğunun çok yoğun olduğu bir yer ve de ağrına yapılmasıyla oradaki trafik sıkışıklığının, ulaşım sıkışıklığının ve gürültü kirliliğiyle, görüntü kirliliğiyle beraber kentin çok rahatsız olacağı da açık. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Yani biz kendisine teklif ettiğimiz yer şu andaki yerinden çok daha önemli ve de çok daha uygun bir yerdi. Umarım belki bu yayınlarımızdan sonra bu... E, taleplerden sonra söz konusu kişi de bizimle görüşmeye gelirse eğer bu, bu takas yöntemiyle e, umarım e, orayı kurtarırız. Hem kendisi mağdur olmasın. Kimsenin mağdur olmasını da istemiyorum açıkçası. Evet. Kim olursa olsun. Evet. Kendisi yani bizi sevsin sevmesin. Kim olursa olsun kimsenin mağdur olmasını da istemiyoruz. Bizim çünkü hak hukuk adalet anlayışımız gereği. E, herkesin hakkını almasını istiyoruz. Ve alternatiflerimiz var. Yani burası dediğim gibi çok önemli bir kent, Akropol bir şehir. Hı hı. Şöyle söyleyeyim size bakın, Bitinya Krallığının MÖ 7. yüzyılda yaşayan Bitinya Krallığının 12 önemli kenti var. Bu 12 önemli kentinin üç tanesi şu anda Mudanya'da. Biri işte ilk e, Mudanya dediğimiz kurulan yer, Millia antik kenti, biri Germanya, biri Ge Kaiseria. Hepsi bunların Mudanya'da üç önemli kenti Mudanya'da. Öyle bir tarihi değer var ki. Mudanya'mızın bu tarihin e, ortaya çıkarılmasıyla birlikte turizmden alacağı payın e, yani hat hesap yok tahmin etmek mümkün değil. Evet. Yani şirket diyor ki ben orada 100 kişiye iş vereceğim. 100 kişiye iş vereceğiz o binanın ömrü diyelim ki 50 yıl, 50 yıl. Ama orayı ben insanlara kazandırıp o arkeolojik e, Akropol o şehri ortaya çıkarıp arkeopark müze haline dönüştürdüğümde dünya dünya var olduğu sürece Buraya gelecek olan yüz binlerce, milyonlarca turist gelecek. Evet. Bunlar e, benim hem ilçeme hem de ülkeme katkı sunacaklar. Buradan evet. alınacak, hani bu kıyaslanamaz bir şey. Evet. Kıyaslanamaz bir durum. Hı -hı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın anlamasını istiyoruz. Evet. O da ağrıma açılmasıyla birlikte tabii ki ilçe merkezindeki küçük esnafımızın da ne kadar zora düşeceğini de ayrıca söylemek istiyorum. Elbette. evet. Şimdi siz dün e, artigerçek.com'a e, yaptığınız açıklamada duyarlı insanların yardımını istiyorum ve yargının bağımsız şekilde karar vermesini bekliyorum demişsiniz. Evet, evet. E, belki buradan bir e, çağrınız olabilir bu acele kamulaştırma konusunda. E, Süreciyle ilgili de e, az evvel beklentinizi sormuştum ama oraya e, araya başka bir laf girdi. İsterseniz e, bunlarla ilgili de paylaşmak istedikleriniz varsa aktarabilirsiniz. Tabii ki bu konuda e, yetkili olan yöneticilerimizden, üst yöneticilerimizden e, bu e, yurtseverlik gereği e, görevlerinde bize tarafsız bir şekilde destek olmalarını istiyoruz. Çünkü bu ülkemiz kazanacak. Yine bizimle birlikte ilçedimizde yaşadığımız hemşerimiz, yurttaşlarımız, Bursa'da Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yurt dışında yaşayan tüm insanlar, yani insani değerlere önem veren, insan hak ve özgürlüklerini savunan, böylesine değerlerin geleceğe taşınmasıyla birlikte dünyamızın barış ve kardeşlik içerisinde daha yaşanabilir, mutlu bir dünya, tüm insanların kardeş yaşadığı bir dünya özlemi olan tüm insanların desteklerini istiyorum. Çok önemli çünkü, çok önemsiyorum. Evet. Ve de e, insanlık kazanacak bu mücadelenin sonunda. E, ne kadar biz bu se konuda sesimizi çıkartırsak, birileri de e, geri adım atacaktır. Tıpkı bu şirketten önceki e, şirketin iç sahibinin hı hı. E, yaptığı gibi en azından kendi ismine leke gelmemesi için evet. e, kendilerinin, yani dünya markası bir şirketin e, işte bir arkeolojik sit alanı üzerinde bir e, ağrına açılmasından dolayı ikincilerini ortaya koymuşlardı ve o yüzden de hemen elden çıkarttılar sattılar. Hı hı. Ee, umarım bu alan kişi şirkette Bursa'mızın bağrından çıkmış bu şirket de Bursa'mıza e, karşı bir görevini yapmış olur. Hatta birçok insanımız şunu söylüyor. Keşke bu firma, bu şirket burayı böyle bağışlasa da kendi isminin verildiği bir arkaya park bir müze şeklinde orayı insanlar kazandırırsak Bursa'mıza kazandırırsak evet. e, Değer katmış olsa, mudayımıza değer katmış olsa artık kendisi e, ismine de çok önemli bir değer katacağı da tartışılmaz. Ama evet. e, bunu da e, beklemek biraz e, çok da hoş olmuyor gibi veyahut da beklenmeyen e, e, bir davranış gibi olacak gibi görünüyor. Evet. E, keşke böyle bir şey yapabilse keşke. ama biz yine diyoruz ki tamam siz mağdur olmayın, size yer verelim, Hı. takas edelim. Yoksa da paranızı verelim, burasını biz Mudanya Belediyesi olarak insanlığa kazandıralım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Hayri Türk Yılmaz. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Ayrıca mücadelenizde de size başarılar dileyelim. Umarız bu Mirlaya Antik Kentini kurtarırsınız ve insanlığa kazandırırsınız diyelim. Çok teşekkür ederim ben de size. Tüm izleyenlere sevgilerimi sunuyorum Barış'ım ve kardeş'im başkenti Mudanya'dan. Kazanacağız. İnsanlık kazanacak. Evet. Bu umutla e, asla e, vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Çok ederim. Mersi. Evet. Evet. E, bugün e, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ı e, ağırladık ekonomi, ekolojide. E, dinleyicilerimiz de. Dinlediler bilenler zaten biliyor bilmeyenler de bu şekilde bilgilenmiş oldular konuyla ilgili olarak Evet Türkiye'nin pek çok noktasında aslında antik kentler sit alanları maalesef ki bu rant projelerinin mağduru durumunda Burada da çok önemli bir mücadele yürütülüyor Bursa'da, Mudanya'da aslında e, bütün e, orta yol e, yaklaşımları e, da sunulmuş belediye tarafından fakat şirketler e, ve son durumda e, Bursa'nın bağrından çıkmış e, bir grup e, bundan vazgeçmiyor ama umarız e, çalışmalar ee, mücadele sonuçsuz kalmaz ve az evvel e, Hayri Türk Yılmaz'ın da söylediği gibi e, tarihte e, bu şirket nasıl anılmak istiyorsa e, bir antik kentin üzerine e, AVM yaparak mı yoksa o antik kentteki kazıları ortaya çıkartan ve ismini e, buna veren bir şirket olarak mı anılmak istiyor artık bundan sonrasında kendisi karar verecek. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin e, sonuna geldik. Umarız dediğimiz gibi bu mücadele de başarıyla sonlanır biz de takipçisi olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji.